94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madre. Ve destekçimiz Nilgün Erdem'e teşekkür ediyoruz. Evet Açık Yeşil'de bugün ağırlıklı olarak plastikleri konuşacağız. Plastik kirliliğini. Geçen hafta sonu cumartesi günü Açık Deniz programına Beysun Gökçin'in konuk olduk ve orada denizlerde plastik kirliliği üzerine hep konuştuk. Ama Aslında söyleye, söylenecek daha çok şey vardı. O yüzden açık yeşilde de biraz bu konuyu konuşalım istedik. Ama ona girmeden önce e, güncel bir iki noktaya değinelim, e, atlamış olmayalım. E, onlardan birincisi de tabii <gülüyor> dünyanın her tarafında e, sıcak dalgasının e, rekor sıcaklıklarla sürüyor olması. Önce ona bir kısaca değinmek lazım. <gülüyor> e, Dünya Meteoroloji Örgütü bugüne kadar görülmüş en sıcak La Niña yılı olduğunu evet. ilan etti. Daha ilk 6 aydan 6 aydır üstelik ilk 6 <gülüyor> ayında La Niña yılı ne demek aslında okyanustaki soğuk akıntının olduğu kısaca yani Pasifik'in doğu kıyılarında Peru açıklarında bir akıntı El olduğu zaman sıcak akıntı zaten sıcaklıklar çok yükseliyor ama La Niña olduğu zaman Soğuk akıntı olduğu için sıcaklıkları e, düşürmesi lazım. E, genellikle de hep öyle oluyordu. Fakat bu sene görülmüş en sıcak Lanin yayıldı. Yani aslında artık Lanin yayılları da e, küresel ısınma nedeniyle eskisinden çok sıcak olmaya başladı. Ve bütün kıtalarda 5-6 kıtada da e, bu görüldü. Ölenler <gülüyor> haddi hesabı Japonya'da selin üstüne. Yani Kanada'da 54 kişi bilebildiğim kadarıyla son sayı Kebek'te. Afrika'da mesela Sahara e, Sahara çölünde Cezayir'de 51.3 derece, evet. derece ölçülmüş. Umman'da 42.6 derece ölçülmüş. Los Angeles'ta 26 derece gece sıcaklığı. Evet bu falan. tabii yani, öldürücü olabiliyor. Yani yanılmaz yani sıcaklıklar ve bunlar hastalar ve yaşlılar için kesin ölüm fermanı gibi bir şey. Bir de tabii şey. nem çok fazla evet. Los Angeles gibi yerlerde. Yani bu tür haberlerle dolu e, etraf. Bunu sanırım daha birkaç hafta daha konuşuruz bu konuyu hatta belki gelecek hafta biraz daha detaylı olarak sıcak dalgalarından bahsederiz. İran'da da büyük büyük protesto gösterileri var <gülüyor> ve ölümcül çatışmalar oluyor. Susuzluğa ölüm sloganı dün günün sözü yaptık. Susuzluğa ölüm diye banka, e, slogan atıyorlar İran'da. Felaket bir durumla karşılar işte. Kanada'nın da e, Kuzey Kutbu'na yakın e, bölgelerindeki e, Arktik buzullarının yani Kanada'daki kara buzulları bunlar. Genellikle herhalde e, denizde vardır. E, 1700 kilometre karelik bir alanı kaplayan buzulların... E, top Çok ilginç hem 1700 kilometre kare pardon yanlış söyledim 1700 tane buzul hmm. e, toplam 16 yıllık sürede 1700 kilometre kare küçülmüş. E, yani 1700 buzul takip ediliyormuş çok da zor bir iş diyorlar bunu takip etmek Bu 16 yıl içerisinde %6 e, olarak kaybetmiş %6'sı kaybolmuş ve e, 1773 Toplam sayı buzulun 1353'ünün küçüldüğü ortaya konmuş ve büyüyen herhangi bir buzulun Buzu da yok. saptanmamış. Bunların kısa yani birkaç 10 yıl içerisinde ortadan kalkacağını söylüyor araştırmacılar. Bu Bu da muazzam zaten... bir deniz seviyesindeki yükselmeye bütün megapolleri, büyük şehirler dahil bütün dünyanın önemli şehir, medeniyetlerin bulunduğu şehirleri. Çok ciddi problemi. Yani sistem problemlerine sokacak. Ne kanalizasyon çalışacak ne ulaşım filan. Bir de sıcaklık hani biz dünyada ortalama 1 derece arttı sıcaklıklar 100 yıl önceye göre diyoruz ya. Bu bölgede sözü edilen bölgede 3.6 derece artış var son 70 yılda. Bir de çok acil yerel tehditler de olabiliyor. Mesela İzlanda'da Grönland'da. ...İzlanda'da değil... ...Innarsuit... In e, ...diye küçük bir kasaba var... ...ama hemen burnunun dibinde... ...bir yüz metre yüksekliğinde... ...bir iceberg... Yani ...buzdağı varmış... Grönland'ın batı yakasında... ...bir çökerse... ...kırılırsa... ...tunamıyor olur... ...bütün kasaba biter diye... ...bir korku da var böyle... Fotoğrafını da çekmişler evet, çok hakikaten. Çok çarpıcı bir fotoğraf. Ürkültücü yani çok. Devlerin ötesinden arkada. Onun bir de böyle hızlandırılmış e, şey, videosu. time lapse diyorlar ya, ha. hani e, sürekli çekmişler, onu hızlandırmışlar. E, böyle yanından, kasabanın yanından geçişi <gülüyor> var. E, sosyal medyada dolaşıyor çok. Ya, kasaba küçük ama, 170 kişi falan varmış ama. Yani herhalde terk etmek zorunda kalabilirler. Öyle de bir sorun var. Yani yerel sorunlar da var. Ama yani asıl sorun tabii bir de şeyden de bahsedelim... ...oradan da plastiğe geçelim istersen. Daha önce de açık geçinde konuşmuş olduğumuz bir şeyin... ...çok daha ayrıntılandırılmış bir haberi var. John Harrison'i aldı. Sabah da açık gazetede konuşma fırsatı olduk. Özellikle cep telefonları ve bu şeyler işte... ...laptoplar falan... ...iPad'ler gibi... ...şeylerin... ...tam bir yıkıma yol açabileceği... ...konuşulmaya başlandı şimdi... ...New Dark Age diye... ...Yeni Karanlık Çağ diye bir... ...Britanya'dan bir yazar James Bridle... ...Japonya'da bir araştırmadan... ...bahsediyor, 2030'a kadar... ...yani 20, kaç yıl var? 12 yıl... Hı hı. Ee, Japonya'da bütün şeyler bu dijital hizmetlerden elde edilen bilgisayar cep telefonu filan gibi şeylerden elde edilen enerji çekimi bütün kapasiteyi dolduracakmış başka hiçbir şeye enerji alınamayacakmış. <gülüyor> ...Japonya'da böyle... ...2030'dan bahsediyoruz... ...bir de 2013'ten kalma... ...bir Amerikan ıı, araştırması... ...vermiş, o da ironik bir şey... ...yani kömür endüstrisi... ...kömürcülerin, lobicilerin... ...ısmarladığı bir araştırma imiş... ...yani ya tablet ya da... Iı, ...akıllı telefon kullanırsan... ...bir saat... ...bir video seyretmek için... ...haftada bir saat... E, büyük ölçüde iki yeni e, ev içi buzdolabının tükettiği kadar şey tüketiyormuş. E, elektrik tüketiyormuş. Bir saatlik bir video seyretti. Bir saatlik videoyu e, online olarak seyrettiğiniz zaman ne kadar buzdolabı? İki yeni buzdolabının yani aynı... E, Bir haftada kullanılması herhalde evet, onun da. Bir haftada iki tane buzdolabı kullanmış kadar oluyorsunuz. Evet. Bir filmde. Evet. Evet, bayağı ciddi bir şey. Ve bir de tabii şeyler var. Bizim pek benim aklı elde ama genç kuşakların çok daha iyi kavrayacağı bitcoin gibi şeyler yapımında da çok evet, kullanılıyor. onlar çok. Muazzam yakıyorlar evet. yani onlar. Ve sonuçta. Çok büyük ıı, kapasiteli bilgisayarlar gerekiyor. Çok fazla enerji harcayan. Evet yani mesela öylesine elektrik harcıyormuş ki gene Bridal'ın kitabından alınma bir şey var. Ee, yıllık 1 milyon kıtalar arası uçuşun uçuşa tekabül ediyormuş. Sadece Bitcoin'in yaratılması için 1 milyon kıta, ya... 1 milyon kıtalar arası uçuş var mıdır acaba bir yılda? <gülüyor> yoktur herhalde. De, zannetmiyorum ben de. Onun karbondioksit salımı kadar şey olacakmış. Yani daha da endişelendirecek şeyler var. Yani internet of things diyorlar ya şeylerin interneti diyorlar. İşte gündelik televizyon değil mi? Büyük data. Büyük, evet. Televizyonlar ev, ev içindeki güvenlik var. Evet pardon yanlış ha. anladım. Evdeki her e, şeyin evdeki e, ona internetin şeyini. Online hale getirilmesi. Online mesela. diyor. ...Işıklandırma sistemleri... ...Güvenlik sistemi kapıda... Evet. ...falan uyarı ve... ...ve sayısız ulaşım sistemi... ...tabii bu araba... ...şoförsüz arabalar filan... ...sonuç olarak... <gülüyor> ...çok büyük bir e, problem... ...yaratacak... E, ...ve yani... E, İşte Silikon Vadisi'nden umut besliyor. Facebook tamam vadide bulunmuş. Apple da öyle. Yenilenebilir enerjiye yakında geçeceğiz. Temiz ve yenilenebilir diyor ama ne yaptıklarını kimsenin bildiği yok. Bir de Netflix gibi şeyler var. Şimdi Amazon hmm. özellikle çok büyük de 150 milyar dolarını da yeni yaptı biliyorsun. Jeff Bezos dünyanın ilk en zengin insanı oldu birdenbire. Ama ben 5 ayrı ülkede de grevler var çünkü yeni evine 250 tuvalet yaptırırken şey 25 tuvalet sadece yeni evinde renovasyonunda kendisinde işçiler gidemiyor. E, tuvalete gidecek zamanları yok fazla mesaiden falan. Şimdi birdenbire şey deniyormuş işte. Yani bu Netflix'le falan beraber eee durabilir, yenilenebilir enerji kullanımından tamamen vazgeçebilir. Yani zaten araya. bütün şeyin aslında yayıncılığın önümüzdeki birkaç yıl sonra artık hani havadan değil tamamen internet üzerinden Aynen. yapılması söz konusu ya bu Netflix bunun bir öncüsü diyelim. bu Habertür sanki Habertürk Ya evet e, Evet ama onun ötesinde yani evet. havadan antenle aldığınız bütün veriyi artık tamamen kablo veya işte internet sistemi üzerinden biz de çok doğru terminolojide konuşmuyor olabiliriz ama ya yani buraya doğru bir gidiş var. E bu tabii aslında şöyle bir şey yani havadan bizim şu yaptığımız radyo yayının şey olması yani... Normal havadan FM yayın e, olmasıyla internetten olması arasındaki fark bir tanesi sıfır enerji aslında. E, yani sizin evet. radyonuzun yaktığı enerjiden ibaret sadece bir evet. de oradaki anten için kullanılan işte e, evet. neredeyse anten. Ama diğerinde e, o veri akışı tamamen enerji e, yoğun bir şey Podcast ve tamamen buraya doğru gidiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ...yani çok acayip bir durum var... ...ve birdenbire... E, ...şey bitebilir yani... E ...sadece dünyanın... radyo değil televizyonlar oraya gidiyor... ...evet evet çok acayip... ...Greenpeace'in bir raporuna da... ...değinmiş çok önemli bir... E, ...nokta daha var... ...hadi Facebook bilmem ne... ...Apple falan... ...Amazon değilse de onlar söz verdiler... ...uğraşıyorlar şimdilik fosil yakıt... ...gidiyorlar ama yani kömürden... ...filan... E, güneşe bilmem nereye geçerler. Peki şeyden Çin internet devleri ne olacak deniyor. Baidu, Tencent ve Alibaba meşhur. Hı. Hmm. Onlar hiç hiç sessizmişler. Yani bu konuda tek kelime etmiyorlar. Nereden edindiklerine dair enerji. Çin sessiz dev zaten her konuda. Evet. Yani bütün şimdi plastik konuşmaya başlayınca plastiğin de aslında büyük bir kısmını artık aynı şey gibi bu plastik meselesini okudukça Ee, bu karbon emisyonlarına çok benzediğini görüyor insan yani inanılmaz bir aynı karbon emisyonları gibi böyle e, çok hızlı logaritmik bir artış var üretimde tüketimde ve atık haline gelmesinde ve Çin hızlı bir şekilde öne geçiyor yani üretile, üreten ve tüketen e, ...ama daha çok üreten tabii yani... ...tüketimden çok üretim evet. açısından... ...tamamen Çin'in ön plana büyük geçtiğini görüyoruz. Büyük bir sessizlik varmıştı o büyük devlerde... ...bir de Lee Kemp... ...Truth Dig sitesinde komedyen... ...stand-up komedyeni Lee Kemp'de... ...şeyi yazmış... ...yani işte dünya sıcak... ...dalgasından kavruluyor... ...bütün medyada bunlardan bahsediyor... ...her tarafta Amerika'da falan... ...işte şu oldu bu, bu yandı... ...bitti diyor... ...tek bir şeyden bahsetti, sessizlik var diyor... ...iklim değişikliğinin bir numaralı sebebi... ...yüzde işte... ...15, tek başına etki yapan... ...hayvancılık endüstrisinden... ...tek kelime yok diyor... ...sessizlik... Evet. <gülüyor> Ee, o da yavaş yavaş başlıyor ama yani e, plastik meselesinin de bu kadar geç kalması aynı şey e, endüstriyel hayvancılık için de geçerli bu kadar geç kalmasının arkasında aynı iklim değişikliği meselesinde karbon emisyonlarındaki gibi endüstrinin büyük bir payı var yani plastik endüstrisi de inanılmaz çalışıyor. Yani dipten derinden inanılmaz çalışıyor ve insanların bütün o günlük hayat şeyini kullanıyorlar. Aynı şey beslenme için geçerli. Yani endüstriyel hayvancılık bütün o gıda ile ilgili, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili bütün kaygıları kullanıyorlar ve e, aynı taktikler evet, yani yeni bir kanunun endüstrisiyle, <gülüyor> işte bir kanundan bahsediyor. Bunu bilmiyordum bilkem. Evet. Nerede şimdi, Amerika'da mı? Amerika'da e, şey oldu ya işte Bu konuda bir bilinç yükselmesi oldu. İnsanlar almak istemiyor artık hı hı. bu endüstri. Yani kafeslerdeki yumurtalardan falan. Ee, alışveriş merkezlerine zorunlu hale getiriliyormuş. Yani normal e, yumurta da alacaksınız. E, yakında müşterilere de yumurta alma zorunluluğu da getirebilirler <gülüyor> ya, aslında. Çünkü... Çünkü şirketleri zarara sokma diye bir suç yaratılmaya başlandı biliyorsunuz değil mi? Evet, yani şirketleri mi? zarara sokmak artık suç hale geldi. Yani bir malı almıyor oluruz, boykot ediyoruz ya da kullanmıyoruz, tüketmiyoruz ama şirketi zarara sokuyoruz. Yani serbest gezen tavuk yumurtası alıyorsa bir, e, öyle deniyor ya ondan da çok şüphelerim var onun şeyinden Hı. ama boş ver, onu O tartışmaya girmiyorum. Onu alan alışveriş merkezi öbür yumurtalardan da almak zorunda. İşte Tam rekabet hikayesi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Korkunç. <gülüyor> evet. Neyse bunu da konuşuruz. Eee bir isterseniz bir ara verelim evet. kısaca ve şeye sonra plastik meselesinde bir 10 dakikamız falan kalacak konuşmaya. Sonra da devam ederiz. Daha bitmez evet, o da. Evet, bitmez. bugün yine bir yıl dönümü yakaladık. Eee The Quarryman Kim bu Quarryman? Yani aslında hiç, daha önce hiç duymamıştım açıkçası söyleyeyim. Ee, ama Benim yaşım e... tutuyor maalesef. <gülüyor> ama tabii aslında bilmemek mümkün değil. Quarryman'in e, ilk kaydının 60. yıl dönümü. Quarryman'in e, üyeleri de şöyle. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Fakat Ringo yok John Dufflow ve Colin Hanton. E, Davulda Ringo Staryok'a Colin Hanton. Yani Beatles'ın... E, ilk kuruluşu ve e, daha Beatles olmadan önceki kaydettikleri ilk plak. E, madenciler. E, madenciler olarak Liverpool'da çıkmış bir e, gençlik grubu. Onların e, bundan tam 60 yıl önce kaydettikleri şarkıyı, Buddy Holney şarkısını kaydetmişler. Onu dinleyeceğiz şimdi. That will be the day. Well, That will be the day. When you say goodbye, yeah, You know it's like lie that'll be the day When I die I'll let you kiss me All you loving And your The love of loving All your loving Kisses and But each you You say you love me baby After you tell me baby That someday you will come be <laughs> Cause that'll be the day And you make me cry That'll be the day And you say goodbye You say you don't Well, I just, that'll be the day when I die on Your heart, I know it's forever so I'll leave you. And you say, homie, and you tell me, boy, is that someday? Well, I'll be you, that'll be the day. When you say goodbye, yeah, that'll be the day. When you make me cry, you say you Aquary Man, That Will Be The Day, Beatles'ın tarihte kaydettiği ilk şarkıydı. 78'lik bir plağı Üstelik, 1958 Taşplak yani. Taş Black 14 Temmuz <gülüyor> 1958'den bugüne geldi. Evet şimdi biraz şeylerden bahsedelim. Plastikler ve mikroplastikler ve bunların kirliliği konusundan. Bu konuyla ilgili özellikle son 10 yıldır yapılan çok sayıda çalışma var. Özellikle de 2 sene önceki bu Plastik Okyanus filmi. Müthiş bir, aynı zamanda sadece bir belgesel film değil, aynı zamanda bir kampanya olarak ortaya çıktı ve büyük bir etki yarattı her yerde aslında. Hem filmin başarısı hem de belki zamanlama ile ilgili gerçekten... Yani çok az ve yavaş da olsa bir takım önlemlerin alınmasını sağladı. Ama özellikle şey alanında, bilimsel araştırmalar alanında olağanüstü yeni yayınlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi, en yenisi 2018'de yayınlanan Environmental Sciences Europe dergisinde yayınlanan bir yazı var. Yazının önemi şu, yani çok yazarlı bir makale. ilk yazarı da <gülüyor> bu şeyden... Barcelona Konvansiyonu yani Akdeniz'in korunması ile ilgili Barcelona Konvansiyonu ve eee Stockholm Konvansiyonları'nın e, ki o da e, kalıcı organik kirleticilerin önlenmesi ile ilgili uluslararası anlaşmadır. Aynı işte iklimdeki Kyoto veya Paris Anlaşması gibi bunların konvansiyonları tarafından hazırlatılmış yani bunların resmi raporu aslında. E, ve eee En son bu sene yapılacak olan KOP'a sunulmak üzere hazırlanmış bir yazı. Son derece iyi bir derleme. Oradan bir kısa bir çerçeve çizmek istiyorum. Çünkü aslında bu plastik kirliliğini hepimiz biliyoruz tabii. Yani gözümüzün önünde ama ben bunun çerçevesini tam olarak algılanmadığını Hı -hı. düşünüyorum. Onu anlamak açısından bu plastik kirliliğinin... Özellikle de okyanustaki denizlerdeki kirliliğin ne olduğundan biraz bahsetmek lazım. Şimdi e, plastik endüstrisinin yayınlarına bakarsanız e, veya işte çeşitli yaptıkları filmler vesaireler var. İnatla şeyi gösteriyorlar. Yani plastiğin olumsuz yönleri var elbette. Bu olumsuz yönlerde mesela çöplük alanlarında uçuşan plastikler. Ee, sokaklarda atılmış olan nayron torbalar olarak gösteriyorlar. hiçbir okyanuslardan ya denizlerden bahsetmiyor. Çünkü işin asıl e, mesele haline geldiği yer denizler. Yani bütün dünyada e, üretilmiş plastiklerin, atık haline gelen plastiklerin tek kullanımlığı o özellikle. ...büyük bir kısmı bir yolunu bulup denizlere karışıyor ve aslında bu bir deniz kirliliği meselesi. Bir de onun kadar hatta belki ondan da büyük yeni bir şeyden bahsediyorlar, nehirler. Akaçlama havzası mı ne deniyor üst yani? Tabii sünün, nehirler, sular ama nehirler de sonunda denize vardığı için. Evet. Ama korkunç durumdaymış. Nehirlerin, nehirlerin, kendisi, nehirlerin de durumu, kendisi de tabii. Evet. Burada da şöyle bir çerçeve çizmek lazım. Bu plastik kirliliği makro plastiklerle, mikroplastiklerin ve bunların taşıdığı toksik kimyasallığı zehirli kimyasalların bir kombinasyonundan oluşuyor ve bunların büyüklüğü birkaç metreden birkaç nanometreye kadar değişebiliyor. En çok bulunan plastik atıklar denizde balık ağları bir numara. Yani bazı yerlerde okyanusun yüzde falan balık ağlarından oluşuyormuş. Bu da aslında balıkçılık endüstrisinin, e, endüstriyel balıkçılığın e, nelere yol açtığını e, gösteriyor e, özellikle. E, tarım plastikleri, bunlar nehirlerden, kırsal bölgelerden nehirler yoluyla e, ulaşıyor dünyanın her yerinde. Plastik şişeler ya da pet şişeler, e, işte poşetler, e, gıda ambalajları. ...pipetler... ...kapaklar... Bu ...en önemli kirletişlerden bir tanesi... ...bu şişe kapakları falan... Ee, ...şey... ...sigara izmariti... ...yani bunun da plastik olduğu... ...gözden Üçlü, kaçıyor... Evet. Ee, ...ve endüstriyel... E, ...maddeler... ...bir de kozmetikte ve endüstride kullanılan... ...mikro... mikro bit mi? ...denen evet. işte mikro... ...boncuk mu denir artık evet. ona... ...mikro boncuklar... Ama bunların da ötesinde bir şey var. Siz bir plastik torbayı denize attığınız ya da denize bir şekilde ulaştığı zaman bir plastik torbaya da şişe, PVC şişe mesela. Bu e, suyun etkisiyle, güneşin etkisiyle, rüzgarın etkisiyle parçalanıyor birkaç yıl içerisinde ve giderek mikroplastiğe, mikroplastiğe dönüşüyor. dönüşüyor. Bir şeye mikroplastik demek için bunun 5 milimetreden küçük olması e, gerekiyor. Nanoplastik olması için de 100 milimetreden nanometreden küçük olması gerekiyor. Neyse. Sonuçta e, sahiller ve deniz dibi de dahil olmak üzere her yer kirlenmiş durumda. Çok ilginç bir şey. Bütün e, okyanustaki plastiklerin 3'te e, ikisi denizin dibine kadar iniyormuş. Evet. Yani daha daha da fazla. Sadece denizin yüzeyinde e, dolaşan bizim gözümüzle gördüğümüz plastiklerden ibaret değil. Ee, bu hani floating denen e, yüzen plastiklerden Hatta ibaret de değil. Hatta bendeki bilgiye %90'ı. Öyle mi? Evet. Dibe çöküyor. Bu makalede öyle diyor. Ee, ve özellikle de 5 büyük okyanus girdabında bunlar yoğunlaşıyorlar. İşte 2 tanesi Atlantik okyanusunda Kuzey ve Güney Atlantik. ikisi Pasifik'te Kuzey ve Güney Pasifik. Biri de Hint okyanusunda olmak üzere 5 tane girdap var. Dev girdaplar bunlar. Bu dev girdaplar çevreden gelen plastikleri çekip e, böyle büyük yani Türkiye yüz Türkiye'nin yüz ölçümünden büyük dev plastik adaları e, oluşturuyorlar. Özellikle bu Plastik Okyanus filminde ilginç bir sahne vardı belki hatırlarsınız. E, bir araştırma gemisi tertemiz görünen bir su hmm. yani pırıl pırıl tertemiz bir okyanus suyunda e, bir filtresi olan kepçe gibi bir şeyi... Tarıyorlar denizin yüzeyini bir süre ve sonra inanılmaz küçük e, ama gözle görünen küçüklükte evet. yani öyle gözle görüneyen mikroplastiği e, bir şey ol, çıkıyor yani e, bir torba plastik atık çıkıyor. Ama tertemiz görüyorsunuz siz o sırada evet, e, suyun yüzeyini. Son şeyi de vereyim e, bu üretimdeki artıştan tabii kaynaklanıyor 1950'lerde başlıyor üretim aslında 50'lerden... E, 50'lerde neredeyse çok çok az üretim. 1900 hatta bir saniye onu bulabilirsem 1964'te 15 milyon ton üretim var. 2014'teki rakam 311 milyon tona çıkmış. 20 kat artmış 1964'ten 2014'e yani sadece 50 yılda. 20 kat artış var üretimde hatta şu anda 330 milyon tonu bulmuş durumda ve bu hızla gider de eğer engellenmezse aynı bu karbon emisyonu gibi bir şey işte bu üretim 1 milyar 800 milyon tonu bulacak sadece 2050'de. Evet ve ikisi de petrol kaynaklı yani fosil yakıt petrolün bir laneti bu. enerji Petrole de, bulaştın mı evet. Yani petrol pe, Petrolün P'sini dedin mi bitiyorsun yani ha. ve insan vücudundaki senin daha çok alanına giren bir şey. Onu tırlı. konuşmak lazım belki haftaya konuşuruz. Evet Örgünün yani, yani Gent Üniversitesi'ne evet, vakit kalmadan bir tek şey vereyim yani balık <gülüyor> yiyenlere de balık sevenlere de maalesef kötü haber bu balık yiyen insanlar deniz ürünleri yani, ahtapot başka şeyler ee, yılda her yıl 11 bin parçacık vücutlarını alıyorlarmış 11.000 mikroplastik. mikroplastik. Bu da son derece bin, bin sayısız hasta Şimdi vardır. orada şöyle bir şey var. Onun da net olarak nasıl işlediğini anlamak için. Bu mikroplastiklerin çoğunluğu o kadar küçük hale geliyorlar ki. Yani bir makroplastiklerin, büyük plastiklerin parçalanması sonucu ya da işte doğrudan doğruya bu işte mikro boncukların, kozmetiktekilerin, mesailerin atık haline gelmesiyle... Bu küçük çok küçük plastik parçacıkları kendi yüzeylerinde tehlikeli kimyasalları taşıyorlar. Doğrudan doğruya plastik değil o yani plastik bildiğiniz polimer yani aslında karbondan hidrojenden oluşan bir şey. Ama bu maddeler biz fenol A işte fitalatlar <gülüyor> evet. işte vesaire vesaire bir sürü şey onları haftaya konuşuruz. Bu maddeler... Üretim sırasında genellikle bunların elastikliğini arttırmak kolay şekil verdirmek için falan ekleniyor. Ama yapıya tam olarak eklenmiyor. Yani karıştırıyorlar dolayısıyla bunlar ayrışıyor, ayrışıyor kolaylıkla. Tabii. Şimdi çok küçük olduğu için mikroplastikler denizde bunları zooplanktonlar yani küçük e, hayvansal planktonlar kriller falan bunları plankton sanıp bitkisel plankton sanıp yani mikro yosun diyelim ona sanıp yiyorlar. Çünkü aynı boyutta. Ya da işte şeyler de yiyor. Büyük hayvanlar da ya da karidesli evet. bilmem neydi yani suyu süzerek e, plankton yiyen bütün hayvanlar bunları yiyor. Sonra bunları yiyen hayvanların e, tabii beslenme zincinde yukarı kadar gidiyor. İnsanın yediği balığa kadar geliyor. İnsanın yediği balıkta da aslında tabii mikroplastiğin kendisi midede. Siz hayvanın e, sindirim e, sistemini yemediğiniz için normalde e, aslında o mikroplastiği almamanız lazım ama mikroplastiğin üstündeki E, toksik madde kana karıştığı kana için karışıyor. yani o bisfenol Yağ A'sı düşüyorum. fitalatı falan e, ve yağda depolandığı için en önemlisi de bu PCB'ler özellikle yağda depolandığı için e, balık yediğiniz zaman Doğru, mikroplastiğin ki... kendisini değil çoğunlukla eğer hayvanın tamamını yemiyorsanız yani evet. e, ama üstündeki zehiri alıyorsunuz. Acayip bir şey yani evet poliyetinen teraftalat denen PET şişelerin kendisi çözülebilir nitelikte ama öylesine bir şey ki yani. Hepsi çözülüyor aslında. Evet. Yani bütün plastikler e, zaten şöyle de bir enteresan rakam var onları artık konuşuruz yani dünya çapında e, yaklaşık olarak e, şu anda diyor okyanus 150 milyon ton plastik var okyanusta ve e, bugüne kadar üretilmiş olan Yani plastik üretimi başladığından bugüne üretilmiş olan plastiklerin tamamı dünya yüzünde şu anda. Çünkü hiçbiri ortadan kalkmadı. Daha ya, daha yetmiş. zaten 1950'lerde başladı işte bu kitlesel üretim. Ne kadar olmuş? 70 sene yaklaşık, 75 sene. Yok olmamış o kadar. 65 yani sene 65. olmuş. 60-65 senede e, bu üretilen plastiğin hiçbiri ortadan kalkmadı daha. Birkaç yüzyıl sonra belki... ...en fazla ortadan kalkmış gibi görünenler... ...mikroplastiğe dönüştü, onları da yiyoruz yani. Evet, ben de son sözü söyleyeyim. Şimdi programın sonuna geldik... ...Selahattin de yakından takip ediyor. Şu ana kadar... ...bu programın başladığından... ...bu sabah... ...şu saniyeye kadar... ...ne kadar pet şişe... ...satıldı ve... ...denizlere bırakıldı... ...tam... ...30 milyon. Yarım saatte. Evet. 30 milyon şişeyi şu anda saçmış durumdayız. Hadi hayırlı olsun. Hayırlısı olsun evet. Ee, afiyet olsun. <gülüyor> afiyet olsun. Bu konuya devam edeceğiz gelecek haftada. Gelecek hafta görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Açık Yeşil